Bu videonun konusu Yunan mitinde Herakles, Roma mitinde ise Herkül diye bilinen kişi olacak. Herkül'ün annesi Alcmene normalde Ampitrion ile evlidir ama Tanrı Zeus Alcmene'ye aşık olur ve onunla birlikte olmak için kocası kılığına girerek yanına yanaşır ve bir şekilde onu elde eder. Alcmene aynı gün asıl kocasıyla da birlikte olmuştur ve bu birleşmelerin sonucunda ikiz çocukları olacaktır. İkizlerden Herkül Zeus'un, İpikles ise Amphitryon'un oğludur. Herkül'ün Zeus'un oğlu olduğunu anlayan Hera, öç almak için fırsat aramaya başlar ve hikayemiz de işte tam olarak bu noktada gelişiyor. Hera, Zeus'u oyuna getirerek ondan Perseus'un soyundan doğan ilk çocuğun hükümdar olacağı yeminini alır. Bu bir sözdür. İlk doğan çocuk hükümdar olacaktır. Normalde Zeus'tan hamile kalan Alkmene erken doğum yapacaktı fakat o sırada Perseus soyundan Steneos'un karısı Evristeus da hamileydi. Hera, Alkmene'nin doğumunu geciktirerek Evristeus'u daha önce doğurttu ve böylece Perseus soyundan doğan ilk çocuk Herakles değil Steneos'un oğlu Evristeus oldu. Bunun sonucunda Hera, Herakles daha doğmadan önce taht hakkını elinden almış oldu. Zeus'un bu yasak ilişkisinden doğan çocuk hiçbir şeyi hak etmemeliydi hatta mümkünse öldürülmeliydi. Daha yaratılışı esnasında tanrıça tarafından lanetlenen yarı insan yarı tanrı olan Herakles'in başına daha nice felaketler gelecek, Herakles daha nice haksızlıklara uğrayacaktı. Herakles doğduğu günden itibaren tanrısal bir kuvvete sahipti. Bu güç Hera'nın canını sıkıyordu. Hera, Herakles daha bebekken onu öldürmeleri için iki zehirli yılan gönderdi fakat Herakles daha bebek olmasına rağmen bu yılanları yakaladı ve sıkarak öldürdü. Bu olayı yorumlayan kahinler Herakles'in dünyada yaşayan en güçlü varlık olacağı haberini verdiler. Herakles dönemine göre oldukça üstün bir eğitim aldı. Ok atmayı, at sürmeyi ve güreşmeyi kusursuz bir şekilde başarıyordu. Neredeyse savaş tanrısı Ares'ten yani Mars'tan bile daha yetenekliydi. Hera sadece Herakles'e değil onun çevresindekilere de felaketler göndererek Herakles'in doğal bir şekilde veya bir canavar saldırısıyla ölmesini istiyordu. Babasının sürüsüne büyülü bir aslanı musallat etti ancak Herakles 18 yaşında olmasına rağmen aslanı hem de çıplak elleriyle öldürmeyi başardı. Aslanın derisini yüzüp postunu sırtına geçirdi kafasını ise miğfer yaptı. Bu olaydan sonra Tebay kralı Kreon, büyük kızı Megara'yı ödül olarak Herakles'e vermişti. Evlenmelerinin sonucunda tanrılar bu yeni çifte armağanlar verdiler. Hermes'ten bir kılıç, Apollon'dan yay ve oklar, Hephaistos'tan altın bir göğüslük, Poseidon'dan bir at ve Athena'dansa bir giysi hediye edilmişti. Tabii ki Hera, Herakles'in bu popülerliğinden ve sürekli felaketlerden kurtulmasından bıkmıştı artık. Onu delirtmek için zihin oyunları yapmaya başlamıştı. Bedensel bir zarar verilemiyorsa zihinsel bir zarar verilmeliydi ve türlü halüsinasyonlarla, türlü aldatmacalarla Herakles'i devirmeye çalışacaktı ve bunda başarılı olacaktı. Herakles'in üç tane çocuğu olmuştu ve Hera, Herakles'e gönderdiği vizyonlarla çocuklarını bir yaratık gibi göstermeyi başarmıştı. Gördüğü varlıkların evlatları olduğunu değil de vahşi birer yaratık olduğunu zanneden Herakles, çocuklarını ve İpikles'in iki çocuğunu da ateşe atarak öldürdü. Gerçeğin farkına vardığında ise derin bir depresyona kapıldı. Bunun üzerine gönüllü olarak sürgüne gitti. Ne yapacağını bilemez bir şekilde bütün bunların sebebini ararken bir delfi kahinine akıl danıştı. Kahin ona suçlarından ve tüm günahlarından arınması ve ölümsüzlüğe ulaşabilmesi için Miken kralı Evristeus'a gidip uzun bir süre onun hizmetine girmesi gerektiğini ve kral ne isterse yapması gerektiğini söyledi. Aslında krallık hakkı Heraklesindi ama. Hera'nın oyunu yüzünden artık kral olması gereken şehirde hizmetçi hatta kendisinden ne istenilirse yapmak zorunda olacağı bir köle olmak zorundaydı. Herakles durumu kabullendi. Krala gitti. Evristeus Herakles'ten 12 iş yapmasını istedi. Buna kaynaklarda Herakles'in 12 görevi veya 12 işi de denilmektedir. Ki mitolojik anlamda bu 12 iş, geçilmesi gereken 12 kapıyı ve aşılması gereken zorlukları, Astrolojik anlamda ise 12 burcu temsil etmektedir. Her mitolojide böyle kapılar vardır. 12 kapıyı geçen kimse enkarnasyon sürecini tamamlayarak en üstün varlık haline gelir. Peki ama Herakles bu 12 sınavı başarabilecek mi ya da başarsa bile sonu tanrısal mı olacak? Bunu da hep birlikte göreceğiz. Herakles'in ilk görevi Nemea bölgesine korku saçan aslanı öldürmekti. Tipon ile Ekidna'dan doğma bu canavar. Kerberos ve Sphinx ile de kardeştir. Sphinx, avlarına bilmeceler soran aslansı bir varlıktır ki onu zaten Kral Oedipus'un öyküsünde anlatmıştık. Kerberos ise yeraltı tanrısı Hades'in üç başlı cehennem köpeğidir ve ruhların ölüler diyarında kalmasını sağlayan gardiyandır. Nemea aslanı da işte böyle kardeşleri gibi kudretli bir yaratıktı fakat Herakles bu görevi zaten çok öncesinden tamamlamıştı. Prensesi almasını sağlayan bu dövüş aslında kaderinin çok öncesinden belirlendiğini kanıtlıyordu. Herakles, Pelopones ormanında aslanla ilk karşılaştığında oklarının ve diğer silahlarının hiçbir işe yaramadığını görmüştü. Ne kadar saldırırsa saldırsın bir çizik bile atamamıştı. Nemea aslanı postu delinemez olan bir canavardı. Herakles canavarı topuzuyla kovalayarak onu iki girişi olan bir mağarada köşeye sıkıştırmayı başarmıştı. Mağaranın bir girişini taşlarla kapatmış ve aslanın kaçacağı hiçbir yer bırakmamıştı. Aslanı köşeye sıkıştırdığında ise silahları işe yaramadığı için kollarıyla boğarak öldürmüştü. Aslan öldüğünde hiçbir silah işe yaramadığı için aslanın kendi pençeleriyle derisini yüzmüş ve aslanın postunu üstüne giymişti. Yani ilk görev zaten ortada kefaret bile yokken tamamlanmıştı. İkinci görev Lerna gölünde bulunan çok başlı Haydari öldürmektir. Hydra, kestikçe kafası çıkan bir canavar olarak adlandırılır ve benzeri figürler her mitolojide vardır. Hydra'yı Ortadoğu'nun Paymatı'yla veya Balkanların Kulçedrası ile eşleştirmek mümkündür. Esasen Hydra, milattan öncesinin ejderha figürlerini temsil etmektedir. Japon mitolojisindeki Orochi de Hydra'nın bir versiyonudur. Muhtemelen bu yılan, İncil'de Vahiy bölümünde anlatılan kıyamet vakti ortaya çıkacak olan çok başlı ejderha ile aynı varlıktır. Fakat bu yılan ve ejderha figürlerini başka bir videoda işleyeceğiz zaten şimdilik Herakles'e dönelim. Herakles yaratığı öldürmeye gittiğinde onu ininden çıkartmak için öncelikle ateşli oklar fırlatmıştı. Etrafı ateşe verdiğinde ise yaratık mecburen ortaya çıkmıştı. Yaratık çıktığında görülen manzara dehşet vericiydi. Anlatılanlardan bile daha korkunç bir yaratıktı. Çıkardığı tıslamalar tanrıları bile korkutabilirdi. Herakles korkuya mahal vermeden refleksif bir şekilde kılıcı ve topuzuyla ona saldırdı. Ancak canavarın bir başını kestiğinde yerine iki tane baş çıktığını gördü. Onlarca defa bu tekrarlandığında canavarın ölmeyeceği anlaşılmıştı. Herakles yorulmaya başladığını hissetti. Son çare olarak ormanı tamamen ateşe verdi ve ağaçları kızgın bir kömür gibi kullanarak canavarın çıkan kafalarını dağladı. Bu şekilde sekiz baş kestikten sonra son ölümsüz başı da büyük bir kayanın altına gömüp canavarı etkisiz hale getirmeyi başardı. Canavarın zehirli safrasını oklarına sürerek sıradaki görevler için oldukça işe yarayacak olan zehirli oklar üretti. Herakles'in ilk iki görevini başarıyla tamamlamasına sinirlenen Evristeus, Herakles'e yapamayacağını düşündüğü kireya geyiğini yakalama görevini verdi. Altın boynuzlu, bakır ayaklı bu geyik, Av tanrıçası Artemis için kutsanmıştı. Herakles eğer geyiğe zarar verirse Artemis'in gazabına uğrayacağını biliyordu. Bu yüzden avını diri yakalamak için bir yıl boyunca takip etti. Sonunda geyik yorgun düştüğünde ise nehirden karşıya geçerken gizlice üstüne atlayarak onu yakaladı. Herakles dönüş yolunda Artemis ile karşılaştı ve ona durumu anlattı. Ayrıca geyiği geri getireceğine dair de söz verdi. Böylece Artemis Herakles'e güvenerek onun geyikle birlikte ormandan ayrılmasına izin verdi. Herakles geyiği Evristeus'a götürmesinin ardından sanki geyik elinden kaçmış gibi yaparak bu şekilde hem görevini yerine getirmiş oldu hem de Artemis'e verdiği sözü tutmuş oldu. Evristeus hala hoşnut değildi. Herakles'ten Arkadya'daki Erimantos dağında yaşayan ve civardaki köyleri yakıp yıkarak büyük zararlar veren vahşi yaban domuzunu canlı yakalayıp getirmesini istedi. Herkül, kısa bacakları olmasına rağmen şaşılacak derecede hızlı koşan bu domuzun peşinden uzun bir süre koştu. Sonunda yorulan hayvanı kıstırdı ve bir ağ ile yakalayıp Evristeus'a götürdü. Hayvanı görünce Evristeus o kadar korkmuştu ki bir fıçının içine saklanmak zorunda kalmıştı. Evristeus, Herakles'in bunca görevi başardığını ve kahramanlaşmaya başladığını fark ettiğinde onu küçük düşürecek görevler vermeyi düşündü. Elis kralı Avugias'ın çok sayıda hayvanı vardı. Ahırlar yıllardır temizlenmemişti ve pislik içinde kalmıştı. Evristeus, Herakles'ten 5. görev olarak bu ahırları bir gün içerisinde temizlemesini istedi. Herakles bunu kabul etti ama diğer görevlerin aksine ahırları temizlemesi karşılığında diğer kraldan sürünün %10'unu talep etti. Kral, ahırlarının nasılsa bu kadar süre içinde temizlenemeyeceğini düşündüğünden teklifi kabul etti. Herakles tanık olarak kralın oğlunu yanına aldı ve uzun süreden beri birikmiş olan hayvanların pisliklerini temizlemek için bir plan yaptı. Ağılların duvarlarına iki delik açıp Alpeus ve Peneus ırmaklarının yataklarını değiştirerek ırmakların su akıntısı sayesinde ahırları temizleyecekti. Öyle de oldu ama kral Augias verdiği sözü tutmadı. Herakles'e sürünün %10'unu vermeyi reddetti. Bunca haksızlık karşısında sinirlerine hakim olamayan Herakles, Buna karşılık kralı ve kralın çocuklarını öldürdü. Herakles maceralarına devam etti. Nerede bir zorluk, bir felaket varsa onları aşacaktı. Altıncı kahramanlık olarak Arkadya'daki Stymphalos gölü kıyılarında yaşayan ve Ares için kutsal sayılan kuşların temizlenmesi emri verildi. Bu kuşlar pençeli, tunçtan kanatlı ve gagalıydılar. Kanatlarını bir ok gibi kullanarak, tüylerini insanlara fırlatarak dehşet saçıyorlardı. Herakles gölün kenarına ulaştığında sayıları çok fazla olan bu kuşları Hepaistos'un yaptığı ve Athena'nın ona armağan ettiği çıngırakla ürküterek kaçırmayı başardı. Ve kaçan kuşların arkasından ok sallayarak birkaç tanesini öldürdü. Böylece 6. görevde tamamlanmış oldu. Sırada 7. görev var. Poseidon, Grit kralı Minos'a kendisine kurban etmesi için zamanında bir boğa göndermişti. Ancak Minos kralı verilen boğayı kurban etmekten vazgeçince, Poseidon öç almak için boğayı kudurtmuştu. Evristeus, Herakles'ten bu boğayı canlı getirmesini istedi. Evristeus, sürekli problemli bölgelerdeki zorlukları Herakles'e hallettirerek, ''Bakın bu benim sayemde oldu. Ben temizlettim.'' mesajı vererek, kendisini daha da güçlü ve saygı duyulan biri haline getiriyordu. Herakles bölgeye gitti. Hayvanı dövüşerek yakalamaya çalışmak nafileydi. Tıpkı diğer yaratıklarda yaptığı gibi önce boa'yı kovalamaya sonra da kendisini kovalatmaya başladı. Aradan uzun bir süre geçtiğinde boğa bile yorulmuştu fakat Herkül veya Herakles hala koşmaya devam ediyordu. Hayvan iyice tükendiğinde ise onu yakalayıp sırtlanıp Evristeus'a götürdü. Bu sefer Evristeus bu ayı Hera için kurban etmek istedi fakat Hera, bunun Herakles'e daha fazla şan ve şöhret getireceğini düşündüğünden reddetti ve bu ayı serbest bıraktı. Sekizinci görev olarak ilginç bir hedef belirlenmişti. O dönemlerde Troya kralı Diomedes'in dört şanlı atı vardı Podargos, Lampon, Ksantos ve Dinos. Bu atlar insan etiyle besleniyorlardı. Diomedes fırtınaların kıyılara vurduğu insanları atlarına yem olarak veriyordu. Kral Evristeus, Herakles'e insan eti yiyen bu vahşi atları Miken'e getirmesini emretti. Herakles, Trakya kıyılarına vardı ve ilk iş olarak Kral Diomedes'i öldürdü. Zalimliğinden dolayı krala ceza olarak onu öldürmekle de yetinmedi, cesediyle atlarını besledi. Atlar, efendilerinin etini yedikleri için Herakles'in emri altına girdiler ve artık ona aittiler. Herakles bu atları önüne katıp Kral Evristeus'a hiç zorlanmadan götürmeyi başardı. Dokuzuncu görev ise efsanevi kemeri almaktı. Bu kemer savaş tanrısı Ares tarafından Kraliçe Hippolyta'ya hediye edilmişti. Kral Evristeus, Amazonlar Kraliçe'sinin taktığı o muhteşem kemeri kendisine istiyordu. Herakles'e kemeri almasını emretti. Herakles, Temiskira'ya gitti ve durumu Kraliçe'ye anlattı. Herakles bu görevde hiç zorlanmadı çünkü kraliçe Hippolyta kendi isteğiyle kemeri Herakles'e hediye etti. Fakat bu sırada Hera, Amazon kılığına girerek savaşçıları kandırdı. Herakles'in kraliçelerini öldüreceğini söyledi. Hiçbir sıkıntı yokken artık Amazonlar Herakles'i öldürmek için saldırmaya başladılar. Amazonlar Herakles'in bir hain olduğunu düşünürken Herakles de kandırıldığını düşünmeye başlamıştı. Uzun bir dövüşten sonra Herakles, kraliçe Hippolyta'yı öldürdü ve kemeri alıp oradan kaçtı. Şehrine döner dönmez sıradaki görev verildi. Yine bir canavarla yüzleşmesi gerekecekti. Uzak batıda bir adada yaşayan Geryoneus, bel hizasından yapışık üç adam formunda bir canavardır. Kızıl sığırlardan oluşan sürüsünü ise çift başlı köpek Ortos korumaktadır. Kral Evristeus Herakles'i Geryoneus'un sığırlarını getirmesi için görevlendirmiştir. Herakles ilk iş olarak sürüleri alabilmek için elindeki sopayla köpeğin başına vurarak onu öldürür. Sığırları kralına götürdüğü ise Geryoneus adlı canavarla karşılaşır. Canavar gerçekten de dövüşmesi zor bir varlıktır fakat Herkül bu işinde kolayını bulur. Hydra'nın zehirli kanına batırdığı okları kullanarak pek zorlanmadan bu yaratığı da avlamayı başarır. Ve sırada 11. görev vardır. Bu görev altın elmaları getirmektir. Bu altın elmalar Tanrıça Gaia tarafından Tanrıça Hera'ya evlilik hediyesi olarak verilmiştir. Hera bunları Atlas dağının eteğindeki bahçesine dikmiş ve çalınmalarını önlemek için de başlarına hesperitler denilen 3 efsanevi periyi ve 100 kollu bir ejderhayı dikmiştir. Perilerin adları Egle, Eritiye ve Hesperaretosa'dır. Herakles mecburen bu altın elmaları almak için yola çıktı fakat nasıl başaracağını bilemiyordu. Gideceği yer bilinmeyen bir bölgeydi. Yolculuk sırasında ak saçlı Nereus'u buldu ve altın elmalara nasıl ulaşacağını sordu. Nereus Herakles'e elmaları kendi eliyle toplamaması gerektiğini, başka birine toplatabilirse ancak elmaları elde edebileceğini söyledi. Elmaların bulunduğu bölgede Atlas isimli bir tanrı vardı ki bu tanrının da kaderi öyle pek de güzel değildi. Atlas, gök kubbeyi sırtında taşımakla cezalandırılmış bir tanrıydı. Kutsal kitaplarda yer ile gök ayrı tarif edilir. Birçok mitte göğü dört farklı varlık tutar ve dört ana yolu dengelerler. Yunan mitinde ise gök tek bir kişiye, Atlas'ın sırtına verilmiştir. Atlas binlerce yıldır hamal gibi dünyayı taşımaktan o kadar yorulmuştur ki Herakles'in teklifini hemen kabul etmiştir. Ancak bunu yapabilmesi için sırtındaki gök kubbeyi taşıyacak birisi lazımdır. Herakles göğü taşıma işini geçici olarak yapabileceğini söyler. Şaşırtıcı derecede Herakles bir tanrının bile zar zor başardığı bu işin altından kalkabilmiş ve göğü taşıyabilmişti. Herakles göğü taşırken Atlas elmaları topladı. Ancak binlerce yıldır yerinden kıpırdayamayan Atlas'a özgürlük cazip gelmeye başlamıştı. Elmaları krala kendisinin götürebileceğini söyledi. Tuzağa düştüğünü anlayan Herakles... Atlas'tan daha kurnazca davranarak bu isteği kabul etmiş gibi göründü. Başının altına destek alabilmek için kısa bir süreliğine Atlas'tan yükü taşımasını istedi. O anki heyecanla bu teklifi kabul eden Atlas, Herakles'e inandı ve elmaları yere bırakarak göğü taşımaya başladı. Bunu fırsat bilen Herakles, elmaları yerden alarak oradan kaçtı ve görevi tamamlamış bir şekilde yurduna döndü. 12 ve son görev olarak Kral Evristeus, Herakles’ten üç başlı ve yılan kuyruklu Kerberosu yeryüzüne getirmesini istedi. Herakles tanrıların habercisi Hermes ile birlikte ölüler dünyasına yani yeraltına indi. Yolculuğu sırasında yeraltı ülkesinin tanrısı olan Hades’in tahtının önüne çıktı ve seyahatinin sebebini anlattı. Normalde Hades buna izin vermez hatta teklif edeni anında öldürürdü ama Heraklesin namını o da duymuştu. Devirmediği yaratık kalmamış birini cehennem köpeğiyle yüzleştirmek eğlenceli olabilirdi. Fakat bir şartı vardı. Herakles Kerberos'u silah kullanmadan yenebilirse ancak o şekilde yeryüzüne götürebilirdi. Çıplak elleriyle köpeği yenmek zorundaydı. Aksi takdirde buna müsaade edilmeyecekti. Herakles köpeğin karşısına çıktı. Köpeğin boynunu üç başının birleştiği yerden sıkarak mücadeleye başladı. Bu nokta köpeğin zayıf noktasıydı ve bunu ne Herakles ne de başka birisi bilmiyordu. Kerberos fazla mücadele edemedi ve kendini bıraktı. Herakles köpeği hemen bağlayarak yeraltı dünyasından dışarı çıkarttı ve kral Evristeus'a götürdü. Evristeus Herakles'in bu zor işi bile başarabildiğini görünce şaşırdı ve bu vahşi hayvanı yine yeraltı dünyasına götürmesini istedi. Zira Hades'in gazabıyla yüzleşmekten korkuyordu. Artık bundan daha zor bir görev vermek imkansızdı ve zaten Herkül 12 görevi de tamamlamıştı. Herakles artık Lidya kraliçesinin emrine girmeye başlamıştı ve bütün krallar kızlarını Herakles'e vermek istiyordu. Zira onun soyundan gelecek herkesin mutlaka bir başarısının olacağı düşünülüyordu. Herakles kral Ineos'un kızı Dianerya ile evlendi. Her şey güzel gidiyor gibiydi ama Herakles'e karşı nefreti hiçbir zaman tükenmeyen Tanrıça Hera yine iş başındaydı. Herakles'in karısının aklına girerek ona akıl almaz bir kıskançlık duygusu aşıladı. Kadın o kadar şüpheci biri haline gelmişti ki Herakles'e ona sadık kalacağını kanıtlaması için bir gömlek giymesi gerektiğini söyledi ki bu gömleği de Tanrıça Hera vermişti. Gömlek giyenin üstüne yapışacak ve zehirle kaplanmış olan lanetli bir giysiydi. Herakles, gömleği giydiğinde akıl almaz acılar çekmeye ve çığlıklar atarak kendini hırpalamaya başladı. Öleceğini anladıktan sonra da kendisinin yakılması için odun toplamaya ve odunları ateşe vermeye başladı. En sonunda ise acı bir şekilde kendisini ateşe attı. Herakles, yanarak can çekişirken her tarafta şimşekler çakıyordu. Bir yıldırım gökyüzünde parlayarak odunlara çarptı ve ortaya çıkan bir bulut Herakles'in ruhunu alarak Olimpos Dağı'na taşıdı, yani Tanrıların yanına. Böylelikle Herakles tıpkı babası Zeus gibi ölümsüz bir varlık haline geldi ve Herkül'ün hikayesi de böylece sona ermiş oldu. Bu hikaye bir insanın 12 aşamadan geçmesi ve ölümsüzlüğe hatta Tanrılığa erişmesini ve binbir mücadele karşısında hem beden hem de akıl gücüyle başarıya ulaşmasını ele alıyor. Fakat her aşama, her görev ayrı bir dürtüyü, ayrı bir hissiyatı temsil ediyor. Edebiyatçılar tarafından binlerce yıldır Herakles bir eleştiri konusu olmuştur. Herakles'in birçok görevi ve karşılaştığı varlıklar bütün dünya mitolojilerinde yer bulmuş ve farklı isimlerle de olsa karşımıza çıkmayı başarmıştır. Herakles'e verilen ödüller ve ölümünü getiren gömlek bile edebiyat dilinde kullanılan terimler haline gelmiştir. Altın elmalar cennet bahçesindeki yasak elmanın, Zehirli gömlek ise ateşten gömlek denilen olgunun, yani insanın hayatı boyunca edineceği tecrübelerin, başarıların ve çekeceği tepkinin, en sonunda onu yakıp bitiren bir şey haline gelmesinin sembolü olabilir. Herakles hikayesi ile alakalı bazı anlatımlar çağ yazarlarına göre değişebilmektedir. Kimi rivayette Herakles 3 yıl kadar kölelik yapar, kimi rivayette ise tanrılar ve insanlar arasında bir savaşa katılarak olimpiyat oyunlarını başlatır. Herakles hikayesinin varyantlarındaki farklılıklar ise Yunan düşünce biçiminin zaman içinde nasıl değiştiğinin bir göstergesidir. Mitolojik hikaye videoları devam edecek ama şimdilik bu kadar. Ben Diamond, görüşmek üzere.